Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera işte şimdi başlıyor. Fire 3 okay Demirci. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Maceramız biraz yavan başladı. Good morning. Mesela... Good morning. 12 Şubat 2015 deyince Fahir Önç ne geliyor aklına? 12 Şubat deyince 28 Şubat sürecinde Ege Kayaca'nın tatbikat sahnesindeki gösterisi gelir yani. Do yani o da doğru ama tam cevap değil. 12 Şubat 2015... Tam cevap şöyle olacaktı. 28 Şubat cumartesi gecesi tatbikat sahnesinde şahsi şovum var. Biletler MyBilet'te. Hayır. Değil. Bil, tam cevap e değil. Ama çok yaklaştınız. Ege Kayaca'nın doğum gününün <gülüyor> biraz öncesi. Yani... E biraz kristalize etmen lazım. Hayır, bir şey o sormak istiyorum size. O cevabı ee, biraz kristalize etmen lazım. Günün gazetelerine baktınız mı güzel güzel. Baktık evet. Var mıyım ben gene yani çünkü e, biz oyuncular özellikle radyodan beyaz berde geçmiş oyuncular bir gün varız bütün gazetelerde ve Hürriyet Ankara etkinde. <gülüyor> özellikle. Bir Ertesi gün yok ve o gazetelerden yok olduğumuzda düşüşün başlangıcı oluyor. Bugün e sen de o şeyleri anlatsana. Ne? Baba. Senin önemli bir kararın. Anlaşmam lazım diyoruz. değil mi? Doğru. Tabii sen onlar takip ya Yani biz bakarız yine Şey derler ama yani... eski gazetelere bakamıyoruz. <gülüyor> e tamam neresinden baktırırsan işte ya. Yerel gazetelerde belki çıkmışsındır Ege. Evet ona nasıl bak? Çünkü bugün gazete... Ben silindim yani şu anda dün mesela gazetede haberim vardı. Zirvedeydim Bugün yavaş yavaş sonun başlıyor Galiba bugün de çeşme postasında çıkmasın. Olabilir ee, Selam olsun buradan Çeşme'ye Tım de Çeşme'ye de gideceğiz Çeşme'nin de gururu medarı iftarımız Enkısı diye En kısa zamanda çeşme'ye de gideceğiz Buradan da söz vermiş olalım canlı yayında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet Keyifler olsun Ne, ne yani bugün ne 12 Şubat onca ne Ne oluyor Ne Sevgililer gününün iki öncesi İki öncesi Sevgililer günü hani Sevgililer günü de tabii şey hayır ee, Doğum gününden Üç gün önce 28 Şubat'ta gösterisi olan adamın e, hazırlıklarına devam edilecek bir gün bugün. Merhaba. Merhaba. Yani bütün olay... Yani, bir portre mi diyorsun Oktay? Hayır portre de değil uzaklaştırayım diyorum. Geliyor donasör dönüyor dolaşıyor. Konu hep bana geliyor. Yine ya. bu adama geliyor Vallahi ya. Yani. Çünkü durmuyor. Şubat hakikaten Ege'ye geldi yani. Ne diyorsun? Ne? Hayır, <gülüyor> şubat'ın böylesi. Yani... Vallahi gerçekten ben de şu anda şok durumdayım bir portre köşesini incelerken bu kadar ağır bu kadar dolu bir Şubat ayı beklemiyorduk gerçekten de ee, bit artık sorayım. Şubat diyorum bit artık gerçekten <gülüyor> biz, biz, sinirlerimiz artık bunu daha fazla kaldıramayacağı benzer bit artık 2015 diyorduk artık Şubat'a da razıyız yani yani <gülüyor> yani Bakalım Mart'ta neler olacak. Bakalım hadi hayırlısı diyoruz. Bugünlerde bir şey fark ettiniz mi çevrenizde? Çevremizde kar yağışlar. Dün çok acıklı bir şey yaşandı dükkanda. Ben yayından çıktıktan sonra 12 tane hürriyet gazetesi alıp dükkanda bütün masalara koydum. Paraya kıydım koydum. diyorsun. Sonra da gazetelerin kendini alıp sırf Ankara ekini bıraktım. Oturanlar da onu okusun diye. Yaydın Pardon, mı? Masalara yaydın mı? Böyle şey yaptım. Katladım koydum. Yani oturunca ona bakacaklar diye. Senin haber üst tarafa gelecek şekilde mi koydun yoksa... Çünkü ikinci, i̇kinci sayfada senin oldu. haber. İkinci... Yok açsın da öyle görsün diye. Oo baya sen o zaman Bazıları bayağı... oturdular hiç açmıyorlar. Bir iki kişi Asas gazetekin nerede ee, şansa falan. Bıra Asas. Şansa bırakmışsın abi sen şey. Yukarıda okuyor. Ahmet'le beraber şey yapıyoruz. Yukarıda efendim diğer gazeteler bitince getiririz falan diye. Sonra gidiyor Ahmet açıyor. Okumayanların önünde. Zorla okutuyor. Ondan sonra ben giriyorum tekrar benim de hani gazeteden görsün de Nasıl? Nabız nasıl Ege? Nabız. nabız hiç alamadık ya. Biraz gazete okusanıza ya. Ben buralarda dolanıyorum diye şey yaptım. Yetti mi 12 tane gazete? Alt tarafa yetti. Evet. Çok rahat oldu. Hı -hı. Ee, sonra tekrar tekrar. Hiç çerçevel isteyen de olmadı. Şeyden duvara yansıtsaydın keşke. Neyden? Oktay bir tane döneceğim sana. Neyden, Neyden yansıtacağımı bulamadım Mikserden <gülüyor> İşte onu ben de bulamadım. Yani ben de bulamadım. Onu da işte balkondan sarkıtsaydım. Vallahi... Akşam Tunalı'ya gittim dövmecilere. Ne Gazete şey? haberinden dövme yapıyor musunuz diye. Yapıyorlar mıymış? Şey Yapmıyoruz yani, dedi. Yani yapmıyoruz dedi. Tivşörtte basalım dedi. O da şey değil. Sen de yani bir tane şeyle artık yani alış böyle şeyler Ege sen sürekli olarak yani gazetelerde çıkacaksın. Nereni bütün vücudunu dövme haline getirsen. Bitti. Bugün düşüşün başladı işte bak bugün hiçbir gazete. E zaten ya. zirveye çıkmak kolay. Zirvede kalmak, kalmak o... zor. Ben yani biraz saldım ve şımardım ya o evet. ne oldum delisi olmalar. Bir havalar bir şeyler. Dün saat 11 civarında ben onu hissettim sabah. Yani dün, dün, dün çıktı bu haber. 11'de sen biraz böyle bir gevşettin abi işleri. O bir önceki günün Ege Kayacan'ı yoktu. yoktu. yani evet. Her yerde azim çıkacak, yoktu. Her yerde patlayacak işte bu filmle beraber oyunculuk falan öyle konuşan adam yoktu. Aslında şimdi filmin gösterime girmemiş olması da galiba burada bir etken yani değil mi Ege... E baskılardan dolayı. Baskılardan dolayı. Işte. Yani yani dolayı kıskançlık ve... baskısı. Yanlış Kariyerime bir şey yani biz bu desteği göremiyoruz maalesef. Görünmeyen bir el sanki sizin kariyerinizi tutuyor, çekiyor. Evet. Çünkü aynı dönemde biliyorsunuz gösterime girecek Koz diye bir film var. Ee, o biraz pompalanıyor. O biraz pompalanıyor. Ne? Burada Hayalet Dayı e, pompalanamıyor. Bir, bir pompa ekşi gelecek miyiz? Bu pompayı da yapacağız. Sen yani. daha iyi bilirsin. Yani bu sanat dünyasında e, senin her röportajında söylediğin bir şey vardı. Yani Neydi o? Sinem okay. Sinemayı aslında sevmiyorum. Çok çirkin bir şey. Ama radyodan kazandığımı sinemaya yatırıyorum. Sinemadan kazandığımı radyoya yatırıyorum. Sinemadan falan. kazandığımı radyoya... radyoya yatırıyorum diye bir lafım evet. vardı. Ege sen bu sinemadan ne kadar kazanmıştın? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü like biz bu... <gülüyor> radyo tarafında yatırdığım pek bir şey göremedik. <gülüyor> ee, daha yeni <gülüyor> mi Kazandın yoksa daha ee, yatmadım hiç kazanmadın ne şimdi sinemadan kazandığım o gün köfte öğle yemeğinde bütün şey yerken ne derler set personel diyensinler personel geldim. yemeği yerken ben hemen bir aşağıdaki restorandan köfte imkan oldu hmm. onu da ertesi gün yayından sonra radyoda bıraktım. Yani ben şeyi biliyorum Fahir. Yani <gülüyor> radyoya yatırımının ne olduğu da net Anladım. olarak anlaşıldı. Anlaşıldı. Biz onu yakalayamamışız demek ki. Evet. Bir de bilinmesini de istemiyor anladığım kadarıyla. Yani sizi çağıracaktım <gülüyor> göstermişsiniz. Sonra saçma ve iğrenç olur diye evet. vazgeçtim. Bilinmesini gizliden gizliye yapıyor olabilir yani. Yok çok aleni yapar bu hiç gizliden gizliye yapmaz. <gülüyor> bu da de değil ayağını göremedim ama herhalde ayağını gösterdi. <gülüyor> ayağını gösterdiğiniz Ege Kayacan Ben kimdir? şeyi biliyorum. Mesela hafta başında sinemaya gittiler. Sinema'dan kazandığını, sinemaya yatırdığını bizzat biliyorum. Evet. Ya, tabii. Hatta fazlasını yatırdım. Kaç lira yani. mesela? Bilet? 30 lira verdik yani. İki kişi, iki kişi 30 lira verdiler almışlar. Artık orada su aldılar mı? İşte bir şey aldılar Mısır mı? mı? Mısır falan. ile mı? falan filan çok daha fazlasını sinemaya yatırdık. Ee, Onu Biraz yani daha radyoya yatır. Sinema böyledir. Sen de, sana verir fazlasıyla Misliyle fazlasıyla alır. alır. Yani böyle bir şey iş. Hakikaten e, verdikçe verdiğim ve hiçbir zaman doymayan bir canavar gibidir sinema. ...çok severim, keyiflidir. <gülüyor> <gülüyor> İster misin 28 Şubat'ta gösterime girsin hayalet dayı? İşte Ege Kayca'nın ikiye bölünmesidir o. Ne yapacaksın o zaman? Bir tanesini o tercih edeceksin. O zaman paralel hayatlar yaşayacaksın Ege yani 28 Şubat sürecinde. Bir tarafın senin yine gösteri dünyası, bir başka sahne... Öbür taraf beyaz perde, bir taraf sabahtan radyo. Esnaflık Ankara Ticaret Odası'nda yani kayıtlı adam. Yani bu kadar adam. paralel hayatı beraber götürmen ee, adını... <gülüyor> Şapkalarla Ege Kayacan diye bir köşe yaparsın. <gülüyor> Keyifli olabilir dostum. Bu benim sahne şapkam. İngiltere'de bu benim... tarihin evet. en etkileyici 10 aşk mektubu seçilmiş. Eğer müsaade varsa ona bakmak için. Müsaade sizin buyurun anlam çok yaşa. Allah mı dedin, Tanrı mı dedin? Hangisi Tanrı yasaktı, diyeyim. hangisi serbestti? Ya. Tanrı. Tanrı, Tanrı yasak. Tanrı yasak. yasak Buyur Allahım yani. çok yaşadım. Allahım çok yaşadım. Birinci e, hangi mektup seçilmiş İngiltere'de? Ama sen birden başlarsan, ama 10 numaradan burada geriye sayış değil mi? 40 senelik radyocunun yaptığına bak. 10 numara. Neyse bir numaradan <gülüyor> biz girelim, bir numaradan listemize giren aşk tamam, e, mektubunu okuyalım bence. Mektuplar mı çok yapalım. güzel? Yani e, mektuplaşanlar mı çok özel insanlar? Mektuplaşanlar ve mektuplar. Ee, özel mektuplar mesela Bir madem ya. hadi öyle dörtten başlayayım müsaade müsaade var mı müsaade, müsaade buyurun buyur Allah, Allah çok, çok yaşa. Yaşa. dördüncü e, seçilen e, mektup Napolyon'un Josephine yazdığı 1796 tarihli mektup aşkısı diye mi başlıyor aşkısı diye başlıyor. Neydi? Valla birazcık şey yap Oktay. Ondan şey yapılmamış da bir dur. dur. Fransızca yok diye değil mi? Hayır ondan Hepsi Türkçe zaten fayda. Bonjour. E... <gülüyor> Neydi Bonjour Josephine. Bonjour Josephine. Je me Napoleon. Napolyon. <gülüyor> <gülüyor> Eve gelirken baget ekmek aldı. Bu. Yani, Onu ama... anlamayacak ne var? Fransızca olmasına gerek yok. Yani. Bageti unutma diye bir şey var. Tabi. Ee, tabii. Ee, yok o değil de onlar bir şey Eğer ben imparatorsam Sana emrediyorum gel Eve baget al Orduların e, başına geç Waterloo. Eğer Waterloo, sen Waterloo. imparatorsan Gel demiş Zaten otomatikman senin Waterloo'ya gelmen lazım Cümlesi anlaşılmamasına rağmen Uzattığı için çok etkili çok. ifadeler çok. 1951 yılında Ernest Hemingway'in hmm. Ernest Hemingway'in kime yazmış Niye ya, ağzını yanlış yo, Ağzını bize bize konuşuyor musun gibi geliyor ee, Malin Didrihe yazdığı Marlin Kollarımı Didrih. sana her sardığımda Kendimi evimde hissediyorum Ben şey diyecek diye korktum <gülüyor> diye Kollarımı her sana sardığımda Kendimi aktapot gibi hissediyorum Baby <gülüyor> O da, o da olabilirdi. Bu ıı, kaçın seçilmiş? Üçüncü, Üçüncü ya da dördüncü seçilmiş. İki numarada. İki numarada ıı, Winston Churchill'in 1935'te karısına yazdığı. Hanımına denir karısına değil hanımına. hanımına o zaman o zamanki hanımına. Nasıl sonra Asker. Asker değil savaş bakanı mı? Ne bakanı o ara bir. Aslında evet ama hiç askerliği yok mu ya? Churchill'in Churchill mi? Nasıl o savaş dönem bakanı dönem oluyor? dönem yaptı ya. Askerliği yok ne demek ya? Kısa dönem yaptı. Yani böyle bir ordu geçmişi olan bir bakan mıydı o? Ben nedense hep öyle düşünüyorum o adamı ya. Öz düz politikacı gibi değil Hı, ya. Neden dolayı kilolarından sonra da askerdeyken zımba gibiydi. Sonradan bırakınca kilo aldı. Takılmayın yani. yanlış şey takılmayın. Burada aşk konuştu. Aşk konusu. askerliği doğru. ne ara soktunuz ya? Bu soktu. Lütfen çıkarın onu. Askerliğini yapmış mı diye ben sormak istiyorum. Yapmış ki evlenmiş. Askerliğini Eskiden yapmasa evlenebilir mi? İngiltere'de evet. Ee, şöyle demiş 1935'te. ...ona aşkının asla ölmeyeceğini söylediği mektubu almış. Bu kadar mıymış ya? Sana aşkın ne? never ever. Never ever demiş. Ben daha uzun bir şey... Şey yok mu? Kralize, Kraliçe Elizabeth'in Filip'e yazdığı mektup. Prenses olmak için bir prense ihtiyacım yok. Ben kralın gızıyam diye yazdığı mektup yok Aa, Yok o girememiş ya. Bir numarada ne var Oktay? Bir numarada e, Johnny Cash'in karısına yazdığı... Johnny e, Cash... 12 yıl önce aramızdan roketleyen Johnny Cash'i hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ee, 1994'te karısı June'a yazdığı kısa doğum günü mesajı tüm zamanların en güzel aşk mektubu seçilmiş. Ne yazdı Oktay? O da sayılır şey. mı ya? Saylanışlı Notlar not. mektuba mı girer? Notlar tamam. tabi yani belli uzunluktaysa şeye girer. Şöyle yani demiş, eğer yemek dolapta gibi bir şey değilse notu bence en güzel aşk. Şu, aşk dediğim en güzel aşk e, mektubu. Şöyle demiş... Varlığımın birinci nelerisin? Johnny in İngilizce varlığı varlığının armağan olsun. J, Johnny Noctur cash. Cash. cash. JC and the Sunshine Band. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tu barası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili suna severler. Buyursunlar. Şok şok şok. Şokeller. Bum, bum, bum, bum, Şoking yani. Şokingen faciası. Geçen Eylül ayında İtalya'da muhteşem bir düğünle evlenen... Bir söz üstadınızı daha kaybediyoruz. <gülüyor> Kaybetmek, Kaybetmek üzereyiz. Kaybetmeken oradan bir yırttı ama demek ki. E, ama Lalo Muttin'le George Clooney'nin ayrılacağı konuşuluyor. Doğu Perinçek... Herhalde onu gördü. Dedi budur. Esas adam budur dedi. Ya da barıştırırsa Doğu Perinçek barıştırır. Vallahi nasıl Asıl'da İngiliz avukat Amal Al-Omuttin parantez içi 37 boşanma aşamasına geldi. Amerikan magazin dergisi In, in haberine göre Amal'ın yani Amal Al-Omuttin'in ünlü oyuncudan 200 milyon dolar ala zaum. Bir şey zaum. Ben kendim avukat olduğum için donuna kadar alacağım. Evet. Çünkü ünlü bir oyuncunun donu da para ediyor demiş. Vallahi hakikaten şöyle söyleyeyim ee, Evlenmeden önce en fazla 2 hafta birlikte kaldı Aylarca aynı evde kalmaya başlayınca Birbirlerine ne edemedikleri Tahammüş Tahammüş doğru cevap Tahammüş Tahammün. edemedik Tahammün veya? Tahammüden Tahammüden evet evet tahammüden ee, edemedikleri öne sürülüyor e, göreceğiz bakacağız çok çabuk bitti ya bana artık. yalan gibi geldi bir artık haber. 2015 diyorum ya bir artık 2015 ya Allah ben de haykırmak istiyorum yok, yok. dün Bunlar... bir ayrılık haberi daha geldi de onu araştırıyoruz Bunlar yalan Demet olan Şener ile İbrahim Kutluay da ayrılıyor bir artık 2015 bu ne ya, ya bu ne abi Yemin ediyorum Şubat ayı bit artık Şubat diyorum ya bu ne ya? Şeyler 2015'te mi ayrıldı? Bu, Merkür mü? Bu ara neyin? Merkür. Durumu. Merkür. Zaten ger gezegenlerin geri gitmesinde artistliği olan Merkür. Evet. Çağda Şikel ile Emre. Ha, onlar, oca onlar Ocak'ta mı ayrıldı? Ocak'ta 2015. hemen daha 2015 başladı. başladı... Bit artık 2015 diye bağırdık. Yani biz böyle ayrılıkları biliyorsunuz ne yapmıyoruz? Tasvip etmiyoruz Etmiyorum. haykırmak istiyorum. Hiç korkmasın George Clooney. Alamaz hiçbir şey alamaz. George Clooney'ye eğer şey böyle bir durum varsa şey yapıyoruz. Ülkece çünkü. sahip çıkıyoruz. Yani çünkü bu en son dava sürecinde iyi bir avukat olmadığını herkes söyledi. Ama, Lali ama Lali alacak ya. Ondan önce çok iyi avukat falan filan diyorlardı ama en son bu işte, Hangi davada? Bu işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hmm. temiz şey var ya. Kötü yüksek mahkeme avukatlık evet kötü, değil mi? kötü bir George şey, Bitir yaptı bunu. bilmem ne yaptı falan filan diyorlar. Ee, öyle bir şey var. O yüzden ama biraz yalan gibi geldi. Biraz bu sanki şey gibi. Şimdi ünlülerle biraz arası açıldı ya George Clooney'nin. Mm -hmm, mm -hmm. eski dostlarıyla biraz arası açıldı. Kimse gelip gitmiyor kapısını çalan yok. E Brad Pitt'le Angelina Jolie gelmedi ya düğüne. Yani daha ne olsun? Ya yani geldiler de dostlar alışverişte görsün diye geldiler. Laf olsun diye yani. yani Aldılar öyle. bir çeyreği koydular. O zaten çeyrek takmak orada en güzel gösterge. Hani organizasyonu beraber şey. yapacaktık falan filan diye Angelina Jolie'nin sistemi var bir George Clooney'e iki Abdülkadir Selvi'ye yani iki kişiye sistem ettim. Bir de şey yaymana sistem etmiş. <gülüyor> en son onun sonra After hiç beklemezdim diye Angelo Jolie'nin yine şeye var, sistemi var şeye. Sistem et gövdeni diyorsun. O zaman T koyalım devam edelim takip edeceğiz. Takipçisi, Takipçisi olacağız. olacağız tamam. Hayır, devam edelim. Brezilya'da zaten. futbol maçlarında sık sık olay çıkaran ligalara karşı inanılmaz bir çözüm bulundu. Aman dikkat diyoruz. Ee, şimdi onlar <gülüyor> düşünsün. <gülüyor> Dünya futbolunda... Bir parçası olmasam o kadar zevkli bir radyo programı ki. <gülüyor> Çünkü yani parçası olmasam... Arada bir katılmam lazım. Ama <gülüyor> dinlemesi çok zevkli. O Sen bırak kendini. Aman <gülüyor> dikkat diyoruz. Bak, ben ben kendimi bıraktım sen ben. Sen bırak kendini bırak bak ne kadar zevkli. Gevşe muhterem gevşe. Evet. Ee, dünya futbolunda önemli bir yeri olan Brezilya'nın birinci birincilik takımlarından... ...Resifli'nin hooligan taraftarları maçlarda... <gülüyor> <gülüyor> Resifimi, mi? Resifi. Maçlarda sık sık olay çıkarıyordu. Çıkarıyorlar abi evet doğru. Bu olaylar yüzünden sürekli ceza alıyordu. Kim alıyordu? Taraftarlar değil tabii ki. Takım olarak ceza alıyorlardı. Buna e, önlem olarak ne yaptılar ne yaptılar? 30 tane en çok olay çıkaran taraftarı belirlediler. Ve bunların annelerini evet yanlış duymadınız. Bunların öz annelerini birer güvenlikçi haline getirdiler ve maçlarda Anneleriyle beraber e, anneler güvenlikçi, e, çocuklar seyirci olmak suretiyle maçlara bu şekilde geldiler. Çünkü şöyle bir şey vardı. E, hiç kimse annesinin gözü önünde olay çıkaramaz diye bir biliyorsunuz. fakt var. Fact. Sıkıyorsa artisti annesinin gözünde yapsın, evet, önünde yapsın. Hakikaten şöyle sıkamamış. Mesela babasının önünde yapan olabilir. Çünkü, Çünkü babanın da bacak bacak üstüne atma da var, babaya el kaldırma da var. Yani Annenin beduasını süt keseceği için anne bunu bildiğinden şey, Sadece beddua etmez ah eder. fiziksel müdahale bir şeye eder. geçer yani. Evet aynen aynen Ama abi. babada öyle bir şey yoktur. Maalesef babalar. Beddua eder geçer baba. Annelere ayrıca bilet mi davetiye mi veriyorlarmış maçları Yo, izlesinler dedi güvenlikçi değil. izlesinler diye değil, güvenlikçi kostümleriyle hatta eğitimle vermişler. En güzel şekilde müdahale ettiklerinde yani eğitim dediğim ellerinde terlik var. E, kimisinin elinde kaşık var hmm. tahta kaşıklar. Çünkü bol bol terlik, terlik var böyle... diye beşinci sıraya atıyor mesela terliye. Hem terliği istedikleri gibi fırlatabilirler o tahta kaşıkların arkalarıyla yani böyle bombeli yüzleriyle ağızlarına ağızlarına çak çak vurabilirler. İsteyen anneleri havlu dağıtmışlar, ıslak havluyla çocuklarının bellerine bellerine vurabilirler. Ee, ve istedikleri şekilde müdahale edebilirler. Olaylar pıt diye anında kesildi ve e, Brezilya 1. Futbol Ligi arzu edilen kıvama kavuştu. Nihayet. Aman dikkat. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo tülesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9.16 oldu saatimiz. Yarışma zamanı geldi. Şimdi 20 senelik radyocu olarak konuları nasıl bağladığımı hayranlıkla şahit olacaksınız. Ay, evet sevgili dinleyiciler bugün Gagamanji Erdoğan tatlı menüsü vereceğiz. Tatlı yiyip tatlı konuşalım diyerek en tatlı konuşmalar da Whatsapp gruplarında oluyor. Vay vay vay vay vay vay vay vay Tös tös tös tös benim aklıma testosteron tös geliyor Oktay deme. Tamam <gülüyor> senle ilgili de olabilir. Ben mesela hiç rahatsız olma tös tös deyince oluyor mu? Tös tös tös deyince, tıs tıs tıs deyince tıs tıs de sana. annemin beni sokaktan çağırması geliyor. Yok o değil yani şeyi sormuyorum aklıma ne geliyor demiyorum. Ha. O geliyor mu? <gülüyor> o, <gülüyor> o, o dediğin ne? Tös <gülüyor> tös gelmiyor. testosteron gelmiyor. Evet buyurun Ege Bey güzel bağladınız. Çok güzel bağladım. Evet. Radyodan beyaz perdeye Ege evet. Kayajan <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Bir de tamamlarsanız çok seviniriz. Bir gün de şey yapalım WhatsApp, ya, radyodan WhatsApp. Beyaz Perde'ye geçenler diye yapalım <gülüyor> yani. Ülgünler diye bir... Ben konuk olarak gelebilirim. <gülüyor> ya illya, yani. Yarın yaparsanız, yarın gelir mesela. Allah Allah, Beyaz Perde dediğin... doğru, ben beyaz ekrana geçmiştim. Beyaz ekran, ben, beyaz, beyaz, beyaz cam. Beyaz cam'a geçmiştim. Siz Beyaz Perde'ye geçtiniz, helal olsun Ege Bey. Yani hep çıtayı yükseltiyorsunuz, hep altında kalıyoruz. Perde mi cam mı deseler, ben... Perde değil Aslında, ederim, Aslında perdeyle cam bir bütün biliyorsun. Tabii Perdesiz canım. bir cam, camsız bir perde. Vatıs. Ben hiç anlayamıyorum konuştuklarımızı. Oktay sen de bir yerlere geçmen gerekiyor ben, yani. Ne ne perde. Bir... Radyo. <gülüyor> radyocu, radyocu. Ne kadar sıkıcı devam... bir hayatım var çok, ya. Çok sıkıcı. Evet WhatsApp gruplarını konuşacağız sevgili dinleyiciler. Şanslı bir dinleyicimiz de Gagamangero'dan tatlı menüsü kazanacak bir arkadaşıyla gidip belene belene çikolatalara, kremalara tatlılarını yiyecek konumuz WhatsApp grupları bu. <gülüyor> tamam, anlaşıldı hocam. Ama yani tam anlaşıldı mı acaba? Anlaşıldı. Kaç WhatsApp grubuna üyesiniz? WhatsApp Grupların grubunuz adı var mı ne? telefonunuzda? Tabii tabii. Grupların adı nedir? Zaten, neler, konuşuluyor. Neler? neler konuşuluyor? bunları konuşacağız. Biz de o gruplara girebilir miyiz? Teşekkürler. Ee, siz bilmiyorum ama benim ilk WhatsApp gruplarımdan bir tanesinin adı e, şeydi. E, konuşabiliyor muyum? Yani isim verebiliyor muyum? Yani anlıyorum gayet. Şey, WhatsApp grubunun adını verebiliyor muyum? Reklam olmasın çünkü çok paralar kazandığını biliyorum WhatsApp e, grubundan. Evet bayağı paralar kazandı. E, ne olacak? Şimdi ilk zamanlarda böyle WhatsApp gruplarının e, şeyi pek anlaşılamıyordu. Hani onu sessize alma var falan filan var ya. Bir süre sonra insanlar coşkuyla her saatte böyle bir espriler şakalar yapıyorlar. Hayır bir virgül, bir, bir virgül koyalım. koyalım oraya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bizim Taylan. Taylan Bey hoş geldiniz. Var mı Whatsapp grubunuz? Evet var. Ee, Kaç tane olarak... Whatsapp grubunuz var? Ayıptır sorması Taylan Bey. Bir tane. Bir, bir tane, tane var yetiyor Aa, diyorsunuz. Bir tane. Yetiyor fazla fazla yetiyor. Kaç zaten. kişi var Taylan Bey? Ee, Grupta? 6 kişi. Altı kişi. Da, Kimler bu istiyor? kişiler? Yani belli bir... Hepsi dönemden evet, hepimizin komşumuz aynı sitede oturduğumuz Apartman... komşularım. Apartman site site, site şey, şeylerini konuşuyorsunuz. Site Hep şeyleri herkes. Eee site var. Ha. Evet. Ha. Hı hı. O köpeklerin gezdirme saatleri konusunda sürekli olarak hı -hı. birbirimize mesaj atıp hadi topluca bir köpekleri gezdiririz deyip hadi topluca diyorsunuz. Evet. Peki bir şey soracağım Taylan Bey. Grubunuzun adı nedir? E, komşu heyeti. Komşu heyeti. <gülüyor> Çok güzelmiş. <gülüyor> Peki siz mi kurdunuz yoksa sonradan dahil mi edildiniz? Sonradan dahil edildim. E, ya, kurulduktan yaklaşık yarım saat sonra dahil edildim. Tabii. Yani öyle Kurucu şöyle... üye sayılmaz. Kuruluk... Yarım saat çok uzun bir süre. <gülüyor> Bayağı oturmuş bir gruba sonradan dahil olmuş. Komşu evet. heyetinin kurucuları arasında yer alıyor bence Taylan Bey. Bana göre. Peki efendim çok, çok teşekkür teşekkürler ediyoruz. Taylan Bey. Teşekkürler. Paylaşım Görüşürüz. için teşekkürler. <gülüyor> Telefonunuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler Twitter'da da @modernsabahlar kullanarak bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarınız var mı? Kaç grubunuz var? İsmi ne? Neler konuşuluyor? İrem Hanım, ne? Hanım mesela cevap atmış, daha doğrusu atmış. Arkadaşlar arasında 3 akıllı bir ballı diye bir grubumuz var demiş. O ballı ben oluyorum demiş. Vay, Demek ki erkek oluyor. 4 kişi mi oluyor? 4 kişi benim hesaplarıma göre 3 artı 1 eşittir 4, 4. tam sonuç. Şimdi ben virgül koyduğum Buyurun, yerden devam edebilir miyim? Şimdi bir arkadaşımız ben bu da ismini vermek istemiyorum. Hepinizin tanıdığı bir arkadaşımız. Tamam tahmin Orada, ediyoruz. Orada e, şey yapıyordu işte grubun ne, nesi oluyor? Medai ifrarı Ha moderatör işte grubun moderatörü mü? Sahibi mi? Artık herkesi üye eden o oluyor ya. Hı hı. Ondan sonra bir süre sonra böyle sohbetler mi? E, grup etmini. Grup çok güzel söyledin. Hı. Şöyle bir mesajda işte herkes espriler, şakalar grup amacından biraz saptı tabii ki. Orada sohbet ortamları daha da gelişti. E, farklı ülkelerde de insanlar var. Pardon. Sei... bir virgül gün Günaydın efendim. Alo? Merhaba, ben kimle görüşüyoruz. ben Altun. Altun Hanım hoş geldiniz. Trafikte misiniz? Evet, evet, şimdi kenara çekiyorum. Gizli buzlanma var Altun Hanım dikkatli olun. Ama dikkat diyoruz. Altun Hanım dinliyoruz sizi. Buyurun. Hayda. Gizli, buzlanma. gizli buzlanma dedik buzlanma ama de vallahi çap diye de keşke ses ama arabadan geldi zannederdik Yüreğime inerdi Altun Hanım iyi misiniz bir şeyiniz yok inşallah hayalallah büyük geçmiş olsun bir dinleyicimizi daha gizli buzlanma yüzünden maalesef yayından aldık efar çok heyecanlı bir yerinde bir gün şimdi. koyduğumuz yerden neyse sohbet ortamları ilerliyor bir gün grubumuzun etmininden manyakça bir çıkış geldi. Arkadaşlar saat 10'dan sonra çok önemli bir şey olmadıkça lütfen burada yazmayın. Herkesten de tabi espriler şakalar. Ne oluyor abi senin işte böyle bir esprilerle cevap verme. Küfürlük Adam alandı. gibi söyledik anlamadınız. Çat çat çat herkesi gruptan at. Hadi canım. Ondan sonra da grubu kapat. Ertesi gün tabi herkes merakla kendisine şey diye yöneldi abi niye şey yapıyorsun abi işte telefonun sesini kıs dedik yani kısmak istemiyorum şey yapmak istemiyorum e grubu sessize al ha, ben onu bilmiyordum işte bu da en büyük e, vasıfsız o, insanların admin olmasının sonuçları vasıfsız demeyelim işte haberi olacak insanın günaydın WhatsApp efendim nedir? Alo, günaydın. merhaba günaydın. kimle görüşüyoruz barış ben barış bey hoş geldiniz Hoşçakal. var mı whatsapp, WhatsApp grubunuz Valla ben grubun yok da eşimin bir grubu var. Hı <gülüyor> hı. <gülüyor> Nedir grubun adı? Eşinizin grubun, eşinizin grubu sizin grubunuz da seyirde. <gülüyor> Ojesiz gezmeyenler kulübü. Ne efendim anlaşılmadı? Ojesiz gezmeyenler kulübü. Ojesiz. Ojesiz gezmeyenler kulübü. Aa çok enteresanmış. Ben de diyecektim ki sizi de alsınlar gruba. niye şey yapıyorsunuz diyecektim ama al alamıyorlar anladığım kadarıyla. Yani. Ojesiz gezmeyenler. Neydir grubun amacı, sohbet konuları? Valla e, herkes e, bazı yerleri genelde e, o gün veya erişim işte kameralarını ne ojesürdülerse onun fotoğrafını çekip koyuyorlar ve onun üzerine birçok yorumlar geliyor. O şey üstüne tabii. çeşitli sohbetler. Bir taraftan oje mi evet, konuşuyorum, bir taraftan mesajımı yazıyorum. Peki efendim, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Üzere. Sağ İyi olun dakika. Barış Bey. Hoşçakalın. Bir başka ]ler. Barış Bey olan Barış Yanar e, demiş ki e, bir grubumuz var. Kekikle Beşleniyoruz ismindeki grubumuz. <gülüyor> Genelde hayvanlık yaptığımız e, durumlarda kullanıyoruz bunu. Tatlıyı grup adına alalım demiş. Maalesef efendim grup adına veremiyoruz tatlı menümüzü. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Günaydın. görüşüyoruz beyefendi? Ezer ee, ben. Hoş geldiniz efendim. Nedir grubunuzun adı? Grubumuzun adı Beyazıt ve Dadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sohbet konunuzu gerçekten merak konusu oldu Beyazıt ve Dadaşlar. Biraz anlatır mısınız sohbet konusu nedir? Ya, e, Beyazıt benim kız arkadaşımın kuzeni. Hı hı. Evet. E, sınava hazırlanıyor. Biz de hani ara sıra böyle bir plan yaparken Beyazıt'ı da katalım diye. Hani grubun amacı Beyazıt'la buluşmak olduğu için biz de orada çok önemli değiliz yani kız arkadaşımla. O yüzden Siz Beyazıt... sadece Dadaşsınız olabilir, olabilir? grupta değil mi? Efendim? Siz Dadaşsınız sadece. <gülüyor> evet. Biz sadece Dadaş'ın. Hani Beyazıt ve ne olabilir ne olabilir diye düşündük. Benim aklımı direkt Beyazıt ve Dadaşlar gerçekleşiyor. Çok güzel esirmiş. Yani. Eser Bey Zaten siz mi açtınız siz... grubu? Ee, evet ben açtım. Yani hakikaten... Bu bir... arada ben Sezer Bey diye yazdım ama Eser Bey de olabilir. Eser... Evet. Sezer. Sezer, Sezer mi? Bey. Çok özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. Evet. Sezer ve Dadaşlar diye biz buraya notumuzu aldık efendim. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın düzeltme yapacaktınız. Tamam yok düzeltmeyi aldık. Biz size ayrı bir grup açıyoruz. Merak etmeyin. Kabul buyurunuz efendim. karıştırdı o yine. Huysuz ihtiyar Ozan Bey demiş ki 27 grubun varmış. Bir kısmı A Allah aktif değil. Ee, sık kullanılanların isimleri kankigiller ve bir tane emoji bira şeyi var bira bardağı, bira bardağı. Hı -hı. kankigil o varmış ondan sonra. O... Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın ben uçak Uçak hoş geldiniz Hoş bulduk nasılsınız Takma mı uçak gerçek isminiz mi uçak ee, Grup adım uçak ha, Ben uçak dediğiniz grup adınız uçak Sizin, evet, sizi, evet. sizi ne diye kaydedelim buraya Taşıt araçları Peki size taşıt araçları <gülüyor> Sohbet konunuz nedir onu biraz açar mısınız Evli <gülüyor> misiniz hanım? Şimdi şöyle oldu Taşıt e... araçları Öztürk <gülüyor> <gülüyor> Yok Öztürk değil <gülüyor> Diğeri doğru da, taşıt araçları doğru da öztürkçe sorumu. Duyuyoruz efendim, Şimdi dinliyoruz. Arkadaşlar da dinliyorlar herhalde beni. Evet. Ee, şöyle oldu. Biz beş komşuyuz. Bebeklerimiz vardı hemen hemen aynı yaşlarda. Evet. E i̇şte birbirimizle iletişim kurmak zorunda kalıyoruz. Geldi mi, gitti mi, nerede, yedi mi, içti mi gibi. <gülüyor> geldi mi, gitti Öyle mi, diye... yedi mi, içti mi, geldi mi, gitti mi, yedi mi, mi? Evet, güzel bir sohbet ha. konusu. Evet. Ee, bir gün ben bir karikatür koydum. Bu karikatür bir mh, e, zeka ile ilgili bir şeydi. Öyle söyleyeyim. Evet. Ondan ben uçak oldum. Ondan sonra diğer arkadaşlar da diğer taşıt araçları oldu. Böyle bir grup kurduk. E, bunun e, sesini de farklı ayarladım ben tabii. Bu grubu çok sevdiğim için. Ya mesaj geldiğinde nasıl ötüyor? E, değişik ötüyor. Böyle bir korna sesi gibi bir şey. Aa, gibi mi? E, gibi, evet. E, hiç kimse memnun değil bunun. <gülüyor> Peki efendim çok teşekkür ederiz. Hepinizi öpüyoruz. sağ olun, sağ olun uçak Hanım. Hoşça kalın. Bebellere selamlar. Ee, Ömer Bey'dim. De... Filesenin bitmiş miydi bu şey? Anaları yani, mı? anı Anım mı hikaye mi? Uçrulan güzel. İstersene grup... hikayem var yani. Daha başka bizde de hikaye bitmez arkadaş. Acaba grup grubu açan kişi mi kuralları belirliyor oradaki? Yani öyle bir şey atlıyor olabilir miyiz? Aslında biz? grup üyeleri yavaş yavaş oturtuyorlar. tabi demokrasi birinci plandadır. Günaydın evet. efendim. Ano ben görüyorum? altın biraz önce Ha, e... ha ne oldu Sana, hadi. Gizli buzlanma yüzünden Gidmiyorum de alttan düştünüz Yani siz gittiniz Yok <gülüyor> Yo, biz gitmedik biz buradaydık Biz ha, de sizi, tamam. sizin park etmenizi bekledik Ne oldu Altın e, hemen olalım grubunuzu e, Benim 5 tane grubum var Allah bereket versin Hangisini e, en çok seviyorsunuz ilk önce onu söyleyin. Ee, grup şurubumu beğeniyorum. Fakülte arkadaşlarıyla olan grubum. Hıh -hı. şrub. Tamam. Hepsi farklı bir şehirde. Ş U R U P diye mi yazılıyor yoksa Ş H U R U P diye mi? Şurup normal bir normal e, Türkçe e şurupu yazıyorsunuz Ev, ama. Biz Ayıptır Hı -hı. söylemesi. Evet. <gülüyor> Orada bir tıkandı. Evet, buyurun altını. <gülüyor> i̇şte öyle yani. Başka, Başka grup... neler var? Diğer Başka diğer ne gruplarınız var? Bir tane komşu grubum var. Onu bir komşumuz yeni kurdu. Oradan da buluşuyoruz, kahvaltıya gidiyoruz. Kariyancı dışarı çağlıyoruz birbirimizi. Dışarıya ne demek ya? Karşı ha. Akşam haha, akşamları. Ondan sonra bir tane aile grubum var. Ne grubunuz ee, var? Aile. Aile. aileniz evet. Hı hı. Herkes oradan görüşüyoruz. Günaydın diyoruz, İyi geceler diyoruz. Hayat e, vallahi bir... hayatı dolu dolu yaşıyorsunuz e, Altun Hanım e, yemin e, ediyorum. E, <gülüyor> <gülüyor> çok sistematik yani aile ayrı e, komşular ayrı işte ayrım, üniversite arkadaş. De, evet. İkizlerim var benim ikiz kızlarım var. Onların e, sınıflarının grupları var ayrı ayrı farklı sınıfa gidiyorlar. Bizimkilerin de var öyle. <gülüyor> şey, evet, kar olduğu. yağdığında okula yollayacağız mı yollamayacağız mı tartışması yapılıyor Aynı, mesela bütün Aynen bütün her gün. şey tartışılıyor. <gülüyor> Peki efendim çok teşekkür çok ederiz. Teşekkürler. Altun Hanım teşekkürler. Gizli buzlanmaya aman dikkat diyoruz. Selam Bey demiş ki Whatsapp gıybet için var demiş. Ee, ve gıybetle ilgili bir dolu grup ismi geldi. Mesela Ömer Bey demiş ki gıybet odası, gıybet reloaded, gıybet revolution. gün, be gün gelişen gıybet sohbetleri demiş grubumuz. Ondan sonra Damla Hanım dedikodu demiş. Ondan sonra Birin, ha, pardon dört tane şey varmış. Bir, biri dedikodu mu dedi. İki bu hafta sonu nereye mi gitsek? Üç nereye aile, mi aile meclisi? Dört altın kızlar. Hepsi arkadaşlarım demiş. Ay mi? ne kadar güzel yani, ne kadar güzel. Herkes dolu dolu yaşıyor hayatı. O zaman reklamlardan sonra bu devam. hayatlara bakmaya devam, devam ediyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Whatsapp gruplarını konuşuyoruz bu sabah ve saatin sonunda şanslı bir isim Gagamangero'dan datlı menüsü kazanacak bir arkadaşıyla belene belene dattlılara bulanacak. Telefonumuz 210.30. -30, Twitter adresimiz @molensabahlar. sabahlar. Whatsapp gruplarınız var mı? Grupların adı ne? Neler konuşuluyor falan fıstık bunları konuşuyoruz. Buyursunlar efendim. Gelen cevaplara şöyle bir bakalım. Çok var çok var çok var. Çok var Herkes çok var. burada sen neredesin grubumuz var demiş Malkavian ondan sonra çok var şöyle seçiyorum gıybet lokantası ee, demiş Alişan Bey ee, Pınar Hanım şirkete patronların da dahil olduğu bir grubumuz var ve tüm işler WhatsApp üzerinden yürütülüyor WhatsApp ee... WhatsApp ama edemem sonra... gerekiyordu yani <gülüyor> kusura bakmayın Çağrı Parlak Tuna demiş ki grup davuk lise arkadaşları ve eşleri var grupta ee, biraz erken yatıyoruz da demiş <gülüyor> Ondan sonra Ezgi Hanım ayrı şehirlerde yaşayan çocukluk arkadaşlarımla bebelerimizin fotoğraflarını paylaştığımız bir grubumuz var. Bunlar, Bunlar da bebelerle. <gülüyor> evet oymuş grubun adı. Ay çok güzelmiş. Ondan sonra... Ee, bakayım şöyle şöyle. Müstehcan fotoğrafımızı paylaştığımız uf yavrum hepsi senin mi grubu? 6 kişi. Teşekkürler demiş. <gülüyor> Herkes giremiyor. Bu gruba demiş. Efendim zaten 6 kişiyiz yetişemiyoruz. Kuzenler olarak grubumuzun adı Los Kokos. Kokoş herhalde bu evet. büyük ihtimalle. Kokosh yazılır, Kokosh okunur. Ee, ondan sonra çok nezi 3-4 grubundan birine e, bizim beyin saçıyla başıyla ilgili komiklik yapmak için attıkları foto. <gülüyor> Bunu gönderiyorum. Çağla Çağla Hanım. Beyin saçıyla başıyla dediği herhalde beyefendinin bir kısmında dökülme var. Onu kapatmak için yaptığı espriler mi? Herhalde. Ceren Hanım ruhumda çalan şarkı grubuna da oymuş. Ama en romantik grup bu sabah duyduğumuz. Üç kişiyiz gıybette yapıyoruz. Arada bir birbirimize şarkılar gönderiyoruz. Ne kadar güzel valla. Üç kişiyiz yetişemiyoruz diye de zaten bir grupta bence olması gerekiyor. <gülüyor> başınızı ağrıtmayalım diye bir grup açalım. Efendim, başınızı şişirmeyelim. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Oğuz Demir. bey hoş geldiniz yayınımıza. Var mı WhatsApp gruplarınız? Olmaz mı? Vallahi var da ben özellikle bu grupları kullanan arkadaşlarıma ve size bir şey hatırlatmak gereği hissettim Buyurun. vazife çıkardım. Bu grupların adları değişebiliyor. Evet. Yani öyle efendim bizim grubumuz var adı da budur filan konuya göre değişmiyor mu? Tamam. Yok yok halihazırdaki de... grupların şeyi Canım, yani. şu andaki isimlerini soruyoruz işte. Evet, Bazısı yok. bir isimle kuruluyor. İsmi değişmeden uzun uzun devam ediyor canım. Bizimki yaklaşıkça üşeniyorlardır demek ki. Yani konu 11 kişiden oluşan bir grup var mesela. Hepimiz üniversiteden tanışıyoruz. Adamlar konu sabit de... şey müteharrik diyorsunuz. Konu neyse ona göre değişiyor. Konu müteharrik tabii. Aslında hatta biraz sonra konu başlığını kafadan direkt müteharrik olarak değiştireceğim. <gülüyor> bizatihi. Doğu Bey bizatihi dediniz. Çok Şu anda güncel isim nedir gruptaki? En son son. İsmi? Ee, en son, e, ya onu söyleyemeyeceğim ama hani weble bir yazılır ya hesap makinesinde. Evet. O şekilde yazılmıştır. Yani ekranı baş aşağı tuttuğunda okunan bir konu. Bir tane arkadaşımızın çeşitli tercihleri üzerine bir e, yorum. Peki efendim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz o Bey. Sağ olun. Saygılar. <gülüyor> saygılar bizden kabul buyurunuz. <gülüyor> No way diyorum, Leblebi diyorum, ee, şey olarak. Evet. Ne Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ee, ya aslında isimler versem de çünkü grubu vereceğim. Grup da çok kalabalık. Olsun bile İmdat biri bilmiyordur. Ne kadar ya. kalabalık grup? Şu Kaç anda en kalabalık 11 kişi. Aa, bizim grup 67 kişi. Yuh! <gülüyor> Hakikaten hiç <gülüyor> susmuyordur o ya. <gülüyor> yuh derken yani hayret yani idansı şey. olarak. Allah, Allah bereket versin. Ya biz lise grubu yaptık tamam. 89 mezunları. Evet. Lisede kalamalı o da yani 65 bütün liseyi şey. WhatsApp grubuna almak kimin fikriydi onu bilemiyorum. Ya evet bir tane arkadaş sağ olsun makis topadı şimdi yani işte hani kış ve yaz yemekleri falan yapıyoruz hep beraber bir yere geliyoruz falan. Ee, şimdi 67 kişi hakikaten her şey konuşuluyor. Yani ya, her şey konuşuluyor derken hani illaki bir muhabbet oluyor. Kadın ee, erkek karışık mı? Tabii tabii kadın erkek karışık. Ondan sonra ee, ya şöyle oluyor. E, ya 67 kişiyle gıybet de yapılmaz tutuyor. yani. 67 kişiyle gıybet vallahi herkese sıra gelmez ya bir laf söylemeye. Şimdi e, şöyle yapıyoruz. E, o 67 kişi var. Eminim herkesin kendi içinde küçük ondan sonra minik grupları var. Bizim kendi grubumuz da var. 67 kişi e. içinden birilerini e, çekiştirdiğiniz grubunuz da var. O tabii zaman. ki. <gülüyor> evet. Ondan sonra işte biz dört tane kızız Gossip diyoruz diye hı hı. Ee, Yani işte bir tanesini Sardırıyoruz mesela işte hani illaki içinde İçinde sinir olduğumuz biri çıkıyor Ondan sonra Aa diyoruz hadi bu girdi sardıralım buna diyoruz Dört bayan bir sardırıyoruz Buna <gülüyor> Ver Allah ver ver Allah ver diyorsunuz Gıybetin Tut, dibine, dibine Aşk olsun aslında şey e, yani hani bu anlatılmaz yaşamış. Hakikaten çok komik oluyor. Peki adımız ne demiştiniz? Gossip Girl grubuna üye sizin adınız neydi hanımefendi? Ne demiştiniz? Onu söylemedi. Onu söyleyemedi. Bir yakalanma şeyi var, durumu var. Evet. Yani. 67'den birine kesin yakalanırsınız. Ya ki. 89 efendim. mezunlarım. Grubun adını ben not alamadım. 89 mezunu bir şey hani okulun adı onu okurum. da almayayım. Tamam efendim çok Te teşekkürler. Teşekkür o kadar değin. Gerilsin anlayan anladı dedi. Evet, evet. teşekkür ederim e, Ebru hanım demiş ki Cibili Cibili sak sak sak, sak sak sak diye grup var. Sadece kızlardan oluşma. Bir de cahiller diye bir grubumuz var demiş. İlber Ortaylı'nın fotoğrafı da var orada demiş. Günaydın efendim. Alo, günaydın. günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Günaydın, ben Nedret Akar. Merhabalar Nedret Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Merhaba, merhaba. Ben biraz önce sizin e, aslında e, aylardır, yıllardır takipçinizim. Teşekkür ederiz, ne güzel. Evet, sevgili Ege, Oktay, Fahir, hepinizi e, çok iyi dinliyorum. Çok teşekkür ederiz. Gagaladıkça da kakalanıyorum Ama ne güzel. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim. Evet, Şimdi ben şu WhatsApp grubuna biraz takıldım. Hani ben e, sabahtan beri dinliyorum. Herkesin en az ortaya alama 30-40 grubu var. Nasıl oluyor da acaba bu hmm. e, bu kadar insan WhatsApp'a cevap verirken zaman bulabiliyor mu? Dostlarıyla el ele, göz göze konuşabilme fırsatını yakalayabiliyor mu? Hep sanal ortamda kalıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü buna bu kadar zaman ayırmak hem yaptıkların iş açısından hem zaman kaybı açısından bence çok e, biraz zararlı değil mi? Valla benim gördüğüm kadarıyla insanlar gerçekte Dostlarıyla çok yan yana bulunamadıkları için onlara ulaşabildikleri yerden ulaşıyorlar. Her zaman yanımızdakiler gerçek dostumuz olmuyor. Ama o, o da zaman ayırmak gibi geliyor bana. Çünkü hep her şeyi telefonda WhatsApp'a cevap vermek oradaki o ortamdaki o anı kaçırıyorlar gibi geliyor. Ha, diyorsunuz ki Nedret Hanım yani sürekli yanınızda dostunuz eşiniz varken bile WhatsApp gruplarında vakit harcıyorsunuz. E yanınızdakine vakit harcamıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Bu Nedir kadar bol vakti nereden buluyorsunuz? Ama biraz da şey de var. Yani bu WhatsApp grubunda e, hemen anında cevap diye bir şey de söz konusu değil. Yani sonra da cevap verebilirsiniz. Birikmişleri okumak Uy, uygun şey. zamanda da cevap verilebilir. Yani bu Evet, kullanıcıya göre değişiyor o diyebiliriz. zaman olmasına da gerek yok. Öyle tamam tabii yani WhatsApp'la Facebook'la uğraşmadığınız zaman ne yapıyorsunuz? O galiba önemli. Hadi bunlar Hadi. vaktimizi alıyor da onun dışında ne yapıyorsunuz? Yani Ki onu söylemek istedim. Dün mesela sağ. kar yağdı. Çeşitli nedenlerden dolayı kızım işe giderken vazgeçti. Anne hani dedi geleyim birazcık sohbet edeyim. Benim de dışarıdaki işlerimi ertelemek zorunda kaldım. Ve din gün içinde geçirdiğimiz zamanı birbirimizle yaptığımız sohbeti inanın gerçekten bir ömre değerdi. Çünkü o, o tabii çalıştığı ve farklı yerde kaldığı için biz o günü kendimize ayırdık. Ve telefonlarımızı da kapattık. Ama bu arada inanılmaz bir şey geliyor bir grubumuz gelin. var bizim öyle çok fazla bir WhatsApp grubum yok ee, ama bu arada sevgili eşim Ankara dışında niçin diyor bana diyor cevap vermiyorsun çünkü yaptığı bir şey değil ama e, şunu demek istedim ee, biz bir, bir arada o kadar güzel vakit geçirdik ki ne yapılabilir yapılacak bir sürü iş var. İnsan e, topluma faydalı olabileceği noktaları araştırabilir. Küçük küçük kesimlerde elini uzatabilir. Belki oraya nasıl faydam dokunup bir proje üretebilir. Proje derken çok büyük bir şey değil. Onu yapacak insanın herhalde önündeki engel WhatsApp değildir nedir Hanım. Yani yapacak olan yapıyordur herhalde. Şöyle insanı çok... Ha bilgi değil. WhatsApp'a ben vakit ayırmıyorum. WhatsApp'tan yazmıyor değilim. Öyle bir şey yok. Hayır yani toplum için faydalı olacaktım ama... WhatsApp grubum izin vermiyor diyen... Değil. Yoktur o da değil önemli. de. Ama WhatsApp grubuna nasıl vakit ayırılır? Ama Nedret Hanım 30'da 60 yaptınız şimdi. <gülüyor> <30 değil>. Nedret <gülüyor> Hanım bir günde onları konuşalım mı? Bugün WhatsApp'a ayırdık. Başka bir zaman da ne yapılabilir diye WhatsApp düşünüyorum. Çok mu? teşekkür, teşekkür ederim. Kızınıza da selamlar. İyi ki var. Hoşçakalın. Siz sağ iyi ki olsun. varsınız. Ederim, teşekkür sağ olun. ediyoruz. Bu arada kıskananlar da çatlasın Nedret Hanım. Çok güzel dün kızıyla vakit geçirmiş. E kar evet. yağdı. Herkes ee, güzel bir vakit geçirdi vallahi. Neredesin aşkım grubumuz var demiş Gülcan'ım. En son Ryan Gosling'in bir fotoğrafı gönderilip altına sersenin benim yazıldı demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, onun dışında e, Çil Yavruları diye bir grup varmış. E, Baron Hikmet'in uzak uzak şehirlere dağılmış eski arkadaşlar mesela işte görüşemeyen arkadaşların kurduğu bir grup. Ee, ondan sonra başka ha şey değilmiş çok ee, İsmail Bey'in e, şeyini düzeltelim Los Kokos Los, Los Cocos. Cocos. çoğul anlamında ee, o istemiş Amsterdam'da altı zombi ee, Ozi göndermiş onu da Ama gitti, giden... gittikleri şehre göre değişiyor 3 eğlence çiftin başından geçen Paris'te geçer... tango Barsam Amsterdam'da 6 zenci Neydi? 6? Zombi Zenci dedim ya Tövbe, Do tövbe devrimi... diyorum tövbe ağzımı yıkıyorum hemen <gülüyor> Doğu devrim demiş ki Nedret sabahlar devam ediyor demiş <gülüyor> ederiz. O zaman biraz reklamlara ne dersiniz? Ay, reklam diye bir grup mu kursak? Reklam Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Çok sejmsi radyonuzda yine sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Son dakikalar bunlar. Son heyecan Efendim ve ne yapacağız? Yaşırdık Üç kişiyiz. Ne yapacağız? yapacağız? Yetimiyoruz efendim. Bilemiyoruz. Oktay Bey bugün diyoruz ki Gaga Manjero tahilisi Twitter'dan seçilsin. Twitter coşkusunu tamam. yaşa. Hay hay. Twitter. Hay hay. O zaman ee, ben tekrar bir, şu torbayı alabilir miyim? Al. Ay sana Oktay. Tamam abi aldım. Ağırda ee... torba da sevgili dinleyiciler ondan. Vallahi... Normalde bu kadar gerilmez. Çıktılarını Sütürmüş. alıyorum. Ya da şi... Ay, Ege bir şarkı çalacaksın da. Şu şey diye bir şarkı var ya. Upside, Funk. Uptan Funk mı? Uptan Funk. Sen de haberi değiştiriyorsun istek şarkıları falan. Ya kim ne, WhatsApp grubundan mı geliyor istek şarkıları? İstek şarkılar WhatsApp grubundan istek şarkılar. Neymiş? Tamam. Yok mu? Yok yok var var ben yanlış sen yanlış yazdın. Bu kadar Anadolu sesine gönderdik yedek listeden. Ne kadar paramız varsa döktük ama maalesef olmayınca olmuyor. Kim söylüyordu onu? Bruno Mars. Ha Bruno Mars. Mars. Bruno. Sevgili Bruno. Bruno, Bruno, Bruno ile Çok bugün. büyük olacak. Abi Bruno. Burayı yazıyorum. <gülüyor> Abi. Çok büyük bir sahne açılacak. Evet ben bu arada çekilişi yaptım. Evet yaptım. Ee, noter huzurunda ee, Ceren Hanım Ruhumda Çalan Şarkı grubumuzun adı diye 3 kişiyiz. Gıybet de yapıyoruz, arada birbirimize şarkılar gönderiyoruz demişti. Valla ee, diğer Hanım... dinleyicilerimizden çok daha net grup isimleri geldi. Ruhumda Çalan Şarkı çok şiirsel ee, oldu. Ne yapalım abi o Daha isimler var. Kurra'dan o çıktı yani. Bazılarını söyleyemiyoruz, bazılarını söylemek istemiyoruz. Efendim 3 kişiyiz, program bitti, ne yapacağız Ceren Hanım kazandı o zaman. Değil ee, mi? Bizden tatlı evet. kazandı. Tatlı evet. menüsü. Ceren Hanım'la ilgili e, olarak ondan bir ricamız var. 210-30-30 ararsa... Aramak suretiyle e, bize ulaşabilir. Evet. Bir ayrıntıları bir konuşalım. Bir şey yapalım arkadaşlarımız. Tatlısını hangi dersin. gün gelip yiyecek onu netleştirelim. Yarın da... Yarın Cuma mı? Yarın Cuma. Yarın Cuma sabahı da e, şey yapalım. Sevgililer günü kahvaltısı. Cumartesi sabahı için kahvaltı Ay, verelim. Ne kadar Bir boy. çifte. Ama çift olarak yani öyle... Benim... En büyük sevgilim annemdir diyenler tabi o da orada açığımız var bir şekilde sevgililer günü kahvaltısı veriyoruz. Tamam hay, hay hay hay hay yarın hay. sevgililer günü kahvaltısı yarışmamız da sevgililer günüyle ilgili olsun mesela sevgilinize ne verdiniz hediye, <gülüyor> ne hediye çok ilginç ne bir konu gibi geldi bana, <gülüyor> çok çılgınsın veya ne düşündünüz mesela bak o da hediye almak için ne düşündünüz <gülüyor> O kupayı evet. al Ege içine öksürdüğün kupayı al onu şey, karantinaya alacağım. Ben dün anlattım mı yaşadığım sıkıntıyı? Evet. Küçük dilime bir cüce yapışmış gibi geliyor bana. Hı -hı. Böyle bazen ayaklarını sarkıtıyor ben öksürerek onu atmaya çalışıyorum. Tam öksürdüğü <gülüyor> ve <gülüyor> diye tekrar sarılıyor ve çıkmıyor gibi bir hisle yaşıyorum şu anda. Neye güldün? Sana değil tabii ki. <gülüyor> de. Bana gülmedi tabii canım. Çağatay Bey bakıyorum. İlkay Hanım e, galiba hanım. E, şöyle demiş İlkay Hanım. Liseden birkaç hukukçu arkadaş mülkün temeli... <gülüyor> <gülüyor> soru işaretiyle bitiyor. Yani kalkan kaş emojisi olsa o olur. Adlı grubumuz var demiş. Çağatay Bey'de kız istemeye giderken kurduğumuz koordinasyon grubumuz var. Grubun adı İstemihan Talay. Oh, oh. Diyoruz. <gülüyor> tam da programın sona denk gelmesi bizim için en büyük deselli oldu. Ay çok tweet var. Dinleyicilerimize söyleyelim. Girsinler bir baksınlar. <gülüyor> Edmodel <gülüyor> sabahlardan. <gülüyor> bir <gülüyor> bakın. bir gün olacak.